Alkol şişesi yıkanıp kullanılabilir mi dedi. Evet. Ben de reklam arasında işte alkol içilen bardakları bardaklara benzeyen bardaklar oluyor. Evet. Artık hepimizin evinde var gibi. Bu bardaklar da buna dahil edilebilir mi diye sordum. Siz de cevap verdiniz. Evet. İsterseniz bir de izleyicilerimiz Tabii. için cevaplayalım. Tabii. Tabii şimdi içki, alkol hakikaten İslam'ın yasakladığı büyük günahlardan bir tanesi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü da Kur'an-ı Kerim'in فَهَلْ اَنْتُمْ تَنْتَهُونَ Artık bıraktınız değil mi? Kur'an-ı Kerim o şekilde hitap ediyor. Sahabe-i kiram tabi onların dönemlerinde Hazreti Ayşe annemizin ifadesiyle "Ken yeşrabunal hamra keşur şurbi zulal yani Araplar soğuk suyu içtikleri gibi yazın sıcağında içki içerlerdi, şarap içerlerdi. Ama Cenab-ı Hak ve Hazreti Peygamber onları öyle bir terbiye etti ki, onları öyle bir eğitti ki aşama aşama artık Cenab-ı Hakk'ın fehel entum tentahun Artık vazgeçtiniz değil mi? Hitabı geldikten sonra sahabe-i kiramın tamamı İnteheyni ya Rabbi, İnteheyni ya Rabbi bıraktık Allah'ım, vazgeçtik Allah'ım diye icabette bulundular. İlginçtir Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam içkiyi yasakladığı zaman, şarabı yasakladığında şarabın içerisinde yapıldığı fıçıların kırılmasını demretti Neden? Çünkü insanlar o fıçılara baktıkları zaman ne akıllarına geliyor? Şarap akıllarına geliyor, alkol akıllarına geliyor. Hz. Peygamber onların İçkiyle olan, şarapla olan bağlantılarını, ilgilerini kestiği gibi şarabı hatırlatacak, o günahı hatırlatacak. Ne varsa onları da ortadan kaldırmayı hedefledi. Ki kalplerinden tamamen uzaklaşsın, gündemlerinden çıksın diye. Şimdi bir Müslüman e, alkol şişesi, tabii onların özel şişeleri var. Yani siz istediğiniz kadar yıkasanız bile bakıldığı zaman hemen neyi hatırlatıyor? Alkol. Alkolü hatırlatıyor. Veya alkol içmekte kullanılan bir bardaksa eğer bu, Dolayısıyla bakar bakma sizin aklınıza gelmese bile sizin bir misafiriniz geldiğinde onu vitrinde gördüğünde aklına o geliyor. Neden bir Müslümanın aklına Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı ''Ve ric sun ameli şeytan'' ''Şeytanın amelidir, pisliktir'' gibi bir hitapta bulunduğu pis bir şey aklına gelsin Müslümanın. Gelmesin aklına. Bu sebepten dolayı yani onları yıkasak temiz olur doğrudur. Necaseti gider ama onları kullanmayalım, evimizde bulundurmayalım, geri dönüşme verelim daha güzel bir şeye dönüşsün. İnşallah.